Bismillahirrahmanirrahim kitab Zekat-ı Babı 2428 Ali sallallahu aleyhi ve Vesselam Muaz'ı Yemen'e gönderdiği zaman ona şöyle buyurdu Sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun Oraya vardığın zaman Onları Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed'in onun kulu ve resul olduğuna şehadet etmeye davet et Eğer kabul ederlerse aziz ve celil olan Allah'ın onlara günde beş vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse aziz ve celil olan Allah'ın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilen zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse mazlumun bedduasını almaktan da sakın buyurmuştur. 2429 Behiz bin Hakim babasından o da dedesinden naklediyor. Aleyhissalatü vesselam ya Resulullah size gelip dinine girmemek için parnaklarım sayısınca yemin etmiştim. Benim hiçbir şeye aklım ermez. Aziz ve celil olan Allah'la onun Resulü'nün öğrettiklerinden başka bir şey bilmiyorum. Şimdi sana Rabb'ın senden bize neyi gönderdiğini soruyorum dedim. Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı buyurdu. Müslüman olmanın şartı nedir dedim. Kendimi Allah'a teslim ettim ona şirk koşmayı terk ettim demen namaz kılman ve zekat vermendir buyurdu 2430 Ebu Malik el-Eşari'de a.s. azalara hakkını vererek abdest almak imanın yarısıdır Allah'a hamd mizanı doldurur tesbih ve tekbir semaları ve arzı doldurur namaz nurdur, zekat delildir, sabır ziyadır Kur'an ise ya lehinde ya aleyhinde bir delildir. 2431 Ebu Hureyre ve Ebu Said'den Aleyhissalatü Vesselam bir gün bize bir konuşma yaparak üç defa nefsimi elinde tuttan Allah'a yemin ederim ki dedi ve sonra ağlamaya başladı. Bunun üzerine hepimiz ağlamaya koyulduk. Aleyhissalatü Vesselam'ın niçin yemin ettiğini bilmiyorduk daha sonra aleyhissalatü vesselam başını kaldırdı yüzünde sevinç alametleri vardı onun bu hali bizim için kırmızı develerimizin olmasından daha sevilmiş Allah razı olsun daha sevinçliydi aleyhissalatü vesselam daha sonra şöyle dedi beş vakit namazı kılan ramazan orucunu tutan zekatı veren ve yedi tane günahı kebirden sakınan hiç kimse yoktur ki cennet kapıları kendisine açılıp döne selametten gir denilmesin. 2432 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam çeşit çeşit malları arasında çifter çiftler Allah yolunda infak eden cennet kapılarından ey Allah'ın kulu bu kapı senin için daha hayırlıdır diye davet edilir. Cennetin birçok kapısı vardır. Namaz ehli olan namaz kapısından, mücahitler cihat kapısından, çok zekat verenler zekat kapısından, çok oruç tutanlar reyan kapısından davet edilir. Ebu Bekir, ya Resulullah, o kapılardan birinden girmek zorred midir? O kapıların hepsinden birinden davet edilen var mı? dedi. Ali sallallahu aleyhi ve evet. Senin onlardan olacağını umarım buyurdu. 2433 Ebu Zerden. Ali sallallahu aleyhi ve sallam'a geldim. Kabe'nin gölgesinde oturuyordu. Beni görünce dönerek Kabe'nin Rabb'i hakkı için onlar en çok zararda olanların ta kendileridir buyurdu. Kendi kendime eyvah benimle ilgili bir şey indirildi diyerek anam babam sana feda olsun. Kim onlar dedim. Çok mal malı olanlar ancak mallarını şöyle şöyle iyiliklere ve hayırlara karşısındakilere sağımdakilere solumdakilere harcayanlar müstesna. Böyle dedikten sonra şöyle devam etti. Nefs elinde tutan Allah'a yemin ederim ki develerin veya sığırların zekatlarını vermeyen hiç kimse yoktur ki kıyamet günü o deve ve sığırlar daha semiz olarak gelip de onu tırnaklarıyla çiğnemesinler ve boynuzlarıyla kalkmasınlar. Bu sığır ve develerin arkası kesilince yeniden çiğnemeye ve tosmaya başlarlar. Bütün insanların hesabı görülünceye kadar bu hal böylece devam eder gider. 2434 Abdullah'dan ve Vesselam malı olup da zekat vermeyen hiç kimse yoktur ki çıplak başlı bir yılan onun boynuna dolandırılmasın. Kişi kaçar fakat yılan onu kovalar. Daha sonra ve Selam Allah'ın kitabından bu sözünün delilini getirdi. Allah'ın kendilerine fazlından verdiği kimseler için mallarını onlar için hayırlı zannetme. Tam tersine onlar kendileri için şerdir. Zekatlarını vermemekte cimrilik gösterdikleri için kıyamet günü malları onların boyunlarına dolandırılacaktır. 2435 Ebukureyden Ali sallallahu aleyhi ve sallam: Kimin develer olup da darlığında ve genişliğinde onların zekatını vermezse, bu arada darlık ve genişlik nedir diye asab soruyorlar. Ali sallallahu aleyhi ve sallam: Onların zekatlarını vermenin zor ve kolay olduğu zamanlardır diyorum. Kıyamet günü o develer daha cevval, daha şişman ve daha zararlı bir hal almış olarak gelirler. Geniş bir alana sokunmuş olan sahiplerini ayaklarıyla çiğnerler. Develerin arkası kesilince yeniden aynı şeyler yapmaya başlatılır ve bu hal 50 bin sene bütün insanların hesapları görülünceye kadar devam eder. Daha sonra da kul cennete mi yoksa cehenneme mi gideceğini görür. Kimin sığırı olup da Darlığında ve genişliğinde onların zekatını vermezse sığırlar kıyamet günü daha cevval, daha semiz ve daha şerli olarak gelirler. Sahipleri geniş bir vadiye sokulur. Boynuzda olanlar boynuzlarıyla kakar, tırnaklı olanlar da tırnaklarıyla onları çiğnerler. Arkası kesilince aynı işkence yeniden başlatılır. Bu hal 50 bin sene bütün insanların hesapları görülüp herkesin cennete mi yoksa cehenneme mi gideceğini görecekleri ana kadar devam eder. Kimin de koyun olup da bolluğunda ve darlığında zekatlarını vermezse, Kıyamet günü koyunlar daha cevval olduğundan, daha cival olduğundan daha çok, daha semiz ve daha şerl olarak gelirler, sahiplarını geniş bir vadiye sokarlar, bunun üzerine koyunlardan tırnaklar tırnaklarıyla, boynuzlar da boynuzlarıyla onları sürerler. Bu esnada boynuzların, boynuzlarında ne uzunluk ne de bir eksiklik vardır. Koyunların arkası kesilince yeniden başlatılır. Bu hal bütün insanların hesaplarının görülüp herkesin cennete mi yoksa cehenneme mi gideceğini göreceği ana kadar 50.000 sene devam eder. 2436 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği zaman yerine Ebu Bekir halife seçildi. Ebu Bekir zamanında Araplardan bazıları irtidat ettiler. Bunun üzerine Ömer Ebu Bekir'e İrtidat edenlerle nasıl savaşacaksın? Çünkü ve sellem insanlarla La ilahe illallah deyinceye kadar savaşmam emredildi. La ilahe illallah diyenler malını ve canını benden korumuş olur. Ancak malı bedeni cezaya hak eden müstesna. Ahirette ki hesaplar ise Allah'a aittir buyurdu dedi. Ebu Bekir namazın farz olduğunu kabul edip de zekatın farziyetini kabul etmeyenlerle mutlaka savaşırım. Çünkü zekat malın hakkıdır. Allah'a yemin ederim ki ve Vesselam'a vermekte oldukları bir yuları bile bana vermeyecek olurlarsa bunun için onlarla savaşırım. Bilahare Ömer şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki zekat vermeyenlerle savaş konusunda Ebu Bekir'in fikrini kabul etmenin sebebi Allah'ın Ebubekire Bekir'e bu konuda ilham ettiğini görmemdir. Nitekim onun haklı olduğuna vakıf oldum. 2437 Behiz bin Hakim'den <gülüyor> Babam, delimin Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle buyurduğunu söyledi. Kırk sayeme devede üç yaşına basmış bir deve zekat verilir. Zekat için develerin en zayıfı ne büyüğü ne küçüğü ne de semiz olanı seçilmemeli. Zekatı sevap almak için verene sevap verilir. Develerin zekatını vermek istemeyenlerden zekatını ve develerinin bir kısmını Rabbimizin haklarından bir hak olarak alırız. Aleyhisselatü Vesselam'ın soyuna zekat helal değildir. 2438 ve 2439 Ebu Said El-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. 60 sağdan aşağı olan tahla 5'ten az olan deveye ve 200 dirhemden az olan gümüşe zekat yoktur. 2440 Enes Bin Malik'ten Ebu Bekir Bahreynlere zekatın miktarı hakkında şunları yazdı. Bu miktar aziz ve celul olan Allah'ın Resuluna onun da Müslümanlara farz kıldığı miktardır. Kendilerinden aşağıda miktarları belirtilen kadar zekat istenen hemen versin. Fazla istenirse vermesin. 24 deveye kadar her 5 devede bir koyun. Develerin sayısı 25 olunca 35'e kadar bir yaşını bitirmiş bir dişi deve. Eğer bir yaşını bitirmiş deve yavrusu yoksa 3 yaşına basmış bir erkek deve yavrusu. Deve sayısı 36'ya çıkınca 45'e kadar 3 yaşına basmış bir dişi deve. 46 deveden 60 deveye kadar erkekliğine erkeğini çekilmiş ve 4 yaşına basmamış bir deve verilir. 61'den 75'e kadar 5 yaşına girmiş bir deve, 76'dan 90'a kadar 3 yaşına basmış iki dişi deve verilir. 91'den 120'ye kadar 4 yaşına basmış ve çekilmiş iki deve. 120'den sonra her 40 devede 2 yaşını bitirmiş bir dişi deve. Her 50 devede 4 yaşına basmış bir deve eğer zekat olarak verilecek olan develerin yaşları konusunda bir güçlük çıkarsa mesela 5 yaşına basmış bir deve zekat vermesi gereken kimsenin bu yaşta bir devesi bulunmayıp da 4 yaşına basmış bir devesi olursa bunu verir. Ve ayrıca 2 de koyun verir. Kendisi için daha hesaplı ise 2 koyunun yerine 20 dirhem de verebilir. 4 yaşına basmış bir deve zekat vermesi gereken birinde bu yaşta bir deve bulunmayıp da 5 yaşına basmış bir deve bulunursa vergi memuru buna alır hangisi ise ya 20 dirhem veya 2 koyun geri verir develer 4 yaşına girmiş bir deve zekat vermeye gerektirecek bir sayıya ulaşır fakat 4 yaşına basmış bir deve bulunmazsa 3 yaşına basmış bir dişi deve bulunursa o zaman vergi memuru buna alır ve ayrıca hangisi kolayına gelirse de 2 koyun veya 20 dirhem para daha alır. Kimin develerinin sayısı 3 yaşına basmış bir deve vermeyi gerektirecek bir miktara ulaşır da böyle bir deve bulamaz. Fakat 4 yaşına basmış bir deve bulursa o zaman vergi memuru tarafından bu alınır ve 20 dirhem ya da 2 koyun geri verilir. Kimin develerinin sayısı iki yaşını bitirmiş bir deve verecek miktarı ulaşırsa, böyle bir devesi bulunmayıp bir yaşını bitirmiş bir devesi bulunursa vergi memuru tarafından bu alınır ve mal sahibi hangisi kolayına gelirse ya iki koyun ya da yirmidir hem daha verir. Kimin develerinin sayısı bir yaşını bitirmiş bir deve zekat verecek miktarı ulaşırsa, böyle devesi bulunmayıp üç yaşına basmış erkek bir devesi bulunursa vergi memuru buna alır başka da bir şey almaz. Kimin de 4 devesi varsa buna zekat düşmez. Ancak sahibi isterse verebilir. Sahibi olan yani otlakta otlatılarak doyurulan koyunlara zekat düşer. Koyunun zekatı 40'ta 1'dir. 120'ye kadar durum değişmez. 120'den 200'e kadar iki koyun zekat verilir. 201'den 300'e kadar 3 koyun verilir. 300'den sonra her 100 koyun için ayrıca bir zekat verilir. Dişleri dökülen yaşlı koyunlar, kusurlu olanlar ve koçlar zekat olarak alınmazlar. Ancak zekat memuru koça uzun görürse alabilir. Zekat vermemek için ne ayrı ayrı olan mallar birleştirilir ne de bir olan mallar ayrılabilir. Ortak olan mallarda zekatin bedeli her iki ortağa eşit şekilde aittir. Sayımı olan koyunların sayısı 40'tan bir eksikse zekat düşmez ancak sahip isterse verebilir. Gümüşün zekatı 41'dir. Bunun da 190 dirhem gümüş olsa buna zekat düşmez. Yalnız sahibi isterse verebilir. 2441 Ebu Ali Aleyhisselatü Vesselam zekat olarak verilmeyen deve olduğunda daha semiz ve azgın bir şekilde sahibine gelir ve ayaklarıyla onu çiğner. Zekat verilmeyen koyun da olduğundan daha semiz ve cevval bir şekilde sahibine gelir onu çiğner ve boynuzlar. Hayvanların su başlarında sağılması da onların haklarındandır. Sakın sizden biri kıyamet günü devesini omuzlayıp da deve gibi bağırarak Ya Muhammed diye gelmesin. O zaman ben sana söylemiştim. Hiçbir şey yapamam derim. Kıyamet günü sakın sizden biri bir koyun omuzunu alıp da koyun gibi meleyerek Ya Muhammed diye gelmesin. Ben söylemiştim. Senin için hiçbir şey yapamam derim. Kıyamet günü mallarının zekatlarını vermeyenlerin başının tüyleri dökülmüş yılanlardan hazinesi vardır Yılan sahibini parmağından yakalayıp yutuncaya kadar ben senin hazinenim diyerek kovalar 2442 Behiz bin Hakim babasından o da dedesinden a.s.s. sütü için beslenen develerden 40'i için 3 yaşına basmış bir dişi deve zekat olarak verilir develerin zekata bağlı olan olmadığı hesaplanırken gencin, yaşlısı semizi ve zayıfı toptan hesaba katılır. Sevap bekleyerek zekat verene sevap verilir. Vermek istemeyenlerden bu bir hakkı olarak fazlasıyla alırız. Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesine zekattan bir şey verilmez. 2443 2444 aynı Muaz'dan Aleyhisselatü Vesselam kendisini Yemen'e gönderdiğini ve bağlı olan herkesten bir dinar veya bir Yemen abası almasını emrettiğini sığırların 30'undan 2 yaşına basmış erkek veya dişi bir buzayı sayı 40'a ulaşınca da 3 yaşına basmış bir sığır zekat olarak almasını emrettiğini markal etti 2445-2446 aynı 2447 Cabir bin Abdullah'tan a.s. develerin, sığırların ve koyunların hakkını vermeyen hiç kimse yoktur ki kıyamet günü bir çukurda, çukurda onların karşısında durdurulup tırnaklılar tırnaklarıyla, onu tepelemesin. Boynuzda olanlar da onu boynuzlarıyla katmasın. O gün boynuzu kırık veya boynuzsuz hiçbir hayvan olmayacaktır. Ya Resulullah, onların hakları nelerdir diye sorduk. Şöyle dedi, bu haklar hayvanların erkeklerini başkalarına tohumluk olarak vermek, taşı tohumluk olarak kullananları Allah rızası için yük, su ve taşımak için vermek, yine hiçbir mal sahibi yoktur ki zekatını vermediği malları kıyamet günü kendisine başının tüyleri dökülmüş bir yılan şeklinde gösterilmesin. O zaman mal sahibi kaçar, yılan onu kovalar ve ona şöyle der. İşte bu senin esirgediğin servetin. Mal sahibi bakar ki kurtuluş yok. Elini yılan ağzına koyar. Yılan da kuvvetli bir erkek hayvan gibi onun elini yan dişleriyle çiğnemeye başlar. 2448 Ebu Bekir'den demin Enes bin Malin e, nakrettiği uzunca zekat hadisi 2449 Ebu Zerden Vesselam, ve Vesselam zekatı ödemeyen hiçbir leve sığır ve koyun sahibi <gülüyor> yoktur ki kıyamet günü onlar daha büyük ve daha semiz olarak gelip boynuzlarıyla sahiplerini boğazlamasın tırnaklarıyla onları tepelemesin hayvanların her arkası alınışta tekrar işkenceye başlarlar bu durum bütün insanların hesapları görülünceye kadar devam eder. 2450 Süveyb bin Kafeleden ve Vesselam'a zekat memuru geldi. Hemen yanına varıp oturdum. Onun şöyle dediğini duydum sağlığımızda sağlanan hayvanların bir arada hesaplanmaması gereken malların bir arada hesaplanmaması ve bir arada hesaplanması gerekenlerin de ayrılmaması emredildi. Bu esnada adamın biri kendisine yaşlı bir deve getirerek bunu al dedi. Memur almamakta direndi. 2451 Asım bin Kuleyip'ten Aleyhisselatü Vesselam Vail bin Hucur'u zekat memur olarak gönderdi. O da bir adama geldi. Adam kendisine zayıf bir hayvan getirdi. Bunun üzerine Allah ve Resulü'nün zekat memurunu göndermiştik. Falan ona zayıf bir hayvan vermiş. Allah ona hayır, develerine de bereket vermesin. Peygamberin bu sözleri adama ulaşınca hemen güzel bir dişi deve getirerek aziz ve celil olan Allah'ın ve Resulü'nün emrine dönüyorum dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz Allah'ım ona sıhhat, develerine bereket ver diye dua etti. 2452, Abdullah bin Ebu Evfadan bir kavim Ali salat ve selam'a zekatlarını getirdi. Ali salat ve onlara şöyle dua etti. Allah'ım, falan aileye rahmet et. Daha sonra babam da zekatını getirdi. Ona da şöyle dua etti. Allah'ım, Ebu Enfa ailesine rahmet et. Amin. 2453 Cabir'den Araplardan bir grup Ali salat gelerek "Ya Resulallah, senin zekat memurların gelip zulmediyorlar dedi. Ali salat ve selam "Memurlarınızı razı ediniz." buyurdu zulmederlerse memurları razı edin dedi. Sonra zulmederlerse memurları razı edin dedi. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözlerini duyan hiçbir zekat memuru benden memnun olmadan dönmedi. 2454 yine aynı. 2455 Müslüm Sefine'den. İbni Alkami babamı kavminin reisine tayin etti. Ve onların zekatlarını toplamasını emretti. Bunun üzerine babam beni zekatları getirmem için kavminden bir gruba gönderdi. Ben de çıkarak Sar denen bir ihtiyara kadar geldim. Babam beni sana koyunlarının zekatını vermen için gönderdi dedim. Sar yeğenim nasıl alacaksın dedi. Ben de seçeceğiz hatta memelerini bile karşılayacağız dedi. Sar yeğenim sana bir şey anlatayım diyerek şu hadiseyi anlattı. Ben ve Selam zamanında şu vadelerin birinde koyunlarının başındaydım. Develeri üzerinde iki kişi gelerek biz ve vesselamın elçisiyiz. Koyunlarının zekatını vermen için geldik dediler. Ne vereceğim dedim. Bir koyun dediler. Bunun üzerine sütlü ve yağlı olduğunu bildiğim birini vermeye karar verdim. Hemen koyunu tutup memurlara getirdim. Biri sonra bu çifttir, kuzulayıcıdır. ve vesselam kuzuları olanlara almamızı yasakladı dedi. Bunun üzerine ben biraz daha aşağı olan ve kuzulayabilecek yaşa gelmiş birine doğru yönelip onu kendilerine getirdim, onu ver dediler, ben de hemen koyunu devenin üzerine kaldırdım. Onlar da koyunu aldılar ve dönüp gittiler. 2456 Ebu Hüreyne'den, o da Hazreti Ömer'den, Aleyhisselatü Vesselam zekat e toplanmasını emretti. İbni Cemil, Halid bin Velid ve Abbas bin Abdülmuttalib'in zekatlarını vermediklerini bildirince şöyle dedi. İbni Cemil fakirdi, Allah onu sonradan zengin ettiği için zekatını vermiyor. Halid'e kadir etmeyin çünkü o zırhlarını ve bütün harp malzemelerini Allah yoluna vakfetmiştir. Resulullah'ın amcası Abbas bin Abdülmuttalip'e gelince onun zekatını verdiği gibi bir misli daha fazla vermesi gerekir. 2457 Abdullah bin Hilal Es-Sekafi'den Aleyhisselatü Vesselam'a bir adam gelerek Ya Resulullah senden sonra bir oğlan veya koyunun zekatı yüzünden neredeyse öldürülecektim dedi. Aleyhisselatü Vesselam da ona eğer toplanan zekatlar muhacirlerin fakirlerine verilmemiş olsaydı onu almazdım buyurdu. 2458 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın kölesi ve atına zekat yoktur. 2460'a kadar aynı. 2464 Ebu Said El-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam 5 okuyeden aşağısı, 5 deveden azı ve 5 sakın altındakine zekat düşmez. 2465 ve 66 Ebu Sayyid el-Hudri'den yine aynı 2468 Ali'den aleyhissalatü vesselam attan ve gümüşten zekat almıyorum ancak mallarınızın iki beş zekatını verin 2469 yine aynı 2470 ve 71 Amr bin Şuayb'ın dedesinden Yemenli bir kadın yanında bir kız çocuğuyla Resulullah'a geldi kızın bileğinde kalın iki tane altın bilezik vardı. Aleyhissalatü vesselam, bunların zekatını verdin mi dedi. Kadın hayır dedi. Aleyhissalatü vesselam, aziz ve celil olan Allah'ın kıyamet günü onların yerine ateşten iki tane bilezik takması seni memnun eder mi dedi. Kadın hemen bilezikleri çıkarıp Aleyhissalatü vesselam'ı uzatarak, ikisi de Allah ve Resulüne aittir buyurdu. 2472 İbn Ömer'den, ve Vesselam, malının zekatını vermeyenlere kıyamet günü malı, kel başlı, iki boynuzlu yılan şeklinde gösterilir. Yılan kendisine sarılarak, ben senin zekatını vermediğin hazinenim, ben senin zekatını vermediğin hazinenim diyecek. 2473 aynı. 2474 Ebu Said El-Hudri'den, ve Vesselam, tahılın ve hurmanın beş kvestten aşağısı olanla zekat düşmez. 2475 Ebu Said el-Hudrî'den. Ali sallallahu ve beş vesk oluncaya kadar buğdaya ve hurme zekât düşmez. Gümüş 5 ukka olunca böyle ve 5 adete ulaşıncaya kadar zekât farz değildir. 2476 aynı. 2477 78 aynı. 2479 Salim babasından Ali sallallahu ve sellem Yağmurla, nehir suyuyla, kuyu ve bunlara benzer emek istemeyen sularla sulanan arazinin gelirinden onda bir. Taşıma suyuyla veya buna benzer yolla sulanan arazinin gelirinde ise yirmide bir zekat olarak alınır. 2480-2481 aynı. 2482 Sehil bin Ebu Hasmeden. Biz çarşıdayken vergi memuru bize gelerek aleyhissalatü vesselamın zekatı tahmin üzere topladığınız zaman... 3'te birini veya 4'te birini bırakınız dediğini işittik dedi. 2483 Ebu Umayden, Aziz ve Celil olan Allah'ın sizin gözünmadıkça alıcısı olmayacağınız fena şeyleri vermeye kalkışmayın. Bakara 267. ayetindeki halis kelimesini işe yaramayan hurma şeklinde tefsir etti. Çünkü Ali sallallahu aleyhi ve sellem işe yaramayan şeylerin zekat olarak alınmasını yasak etti. 2484 Alf bin Malik'ten birinde Asa'yla Aleyhisselatü Vesselam çıka geldi. Bir adam mescide kötü bir hurma salkımı asmıştı. ve Vesselam başladı bu salkıma vurmaya. Bir taraftan da eğer bu hurmanın sahibi isteseydi bundan daha iyisini zekat ederdi. Bu zekatın sahibi kıyamet günü ceza olarak kötü hurma yiyecektir. 2485 Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden. Aleyhisselatü Vesselam'a bulunmuş eşya hakkında ne buyurur dendi. İşlek bir yolda veya meşkun bir mahallede bulunduğu ise bir sene müddet sahibini ara. Gelirse ver, gelmezse senin olur. Eğer lukata işlek olmayan bir yolda gayrimeşkun bir mahallede bulunmuşsa, definiler gibi onun da zekatı beşte bir olur. 1486 Ebu Kureyre'den. Aleyhisselatü Vesselam sahibinin kaybedip umudunu kestiği hayvana su kuyusuna maden ocağına düşüp ölen kimseye tazminat ödenmez. Ancak definiye beşte bir zekat verilmesi gerekir. 2487 ve 88 aynı. 2489 Amr bin Şahib babasından dedesinden da dedesinden. ve Vesselam'a balın öşürüyle gelerek Seleme Vadisi'nin kendisine tahsis edilmesini istedi. ve Vesselam da Hilal'a vadideki arılardan faydalanma hakkını verdi. Ömer halife olunca Süfyan bin Vehip Ömer'e bir mektup yazarak vadinin durumunu sordu. Ömer Resulullah'a verdiği gibi balın üşürünü bana da verirse Seleme Vadisi onun için himayet. Aks takdirde onları oradaki arıları sahipsizdir isteyen onların ballarını yer. 2490 İbn Ömer'den Anı sanat vesalem hür köle kadın ve erkek için birer sahurmanın veya birer sahur arpanın fitre olarak verilmesini emretti. Müslümanlar ise bunu yarım sahurdaya denk tuttular. 2491 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam kadın, erkek, hür ve köleler için birer sağ hurma veya arpanın sadakayı fıtır olarak verilmesini emretti. Daha sonra halk bir sağ hurma veya arpayı yarım sağ denk tutarak yarım saburday verdiler. 2492 İbni Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam her küçük çocuk, her büyük erkek köle ve kadın için bir sağ hurmayı, bir sağ arpanın fıtır olarak verilmesini emretti. 2493 2494 Aynı buradaki ziyadelik bayram namazından önce verilmesini emretti. 2495 aynı, 2496 Kays bin Saab bin Ubade'den aşure günü oruç tutar ve fitremizi verirdik. Bir Ramazan ayı girdiğinde zekat farz kılındı, fitre konusunda ise ne bir emir ne de bir yasak oldu. Onun için biz onu da veriyorduk. 2497 aynı, 2498 Hasan'ı bahseden İbn Abbas, Basra valisi iken ayın sonuna doğru fitrenizi veriniz dedi. Bunun üzerine cemaat birbirine bakışmaya başladı İbn Abbas. Burada Medine'li kim varsa kalkın kardeşlerinize öğretin. Çünkü onlar Resulullah'ın fitreyi hür, köle, her kadın ve erkeğe birer sağa arpa, hurma veya yarım sağa buğday olarak verilmelerini emrettiğini bilmiyorlar dedi. Bunun üzerine oradaki halk kalkıp dağıldılar. 2499 aynı 24 2500 yine aynı 2501 Ebu Said'den Ali ve vesselam fitrenin arpa, hurma ve keşten birer sağ olarak verilmesini emretti. 2502 Ebu Said'den Ali ve vesselam aramızdayken biz fitreyi buğdaydan arpa, hurma, kuru üzüm ve keşten birer sağ olarak verirdik. 2503 İyaz bin Abdullah Ebu Saîd'den biz fitreyi aleyhissalatü vesselam hayattayken buğdaydan, hurmadan, arpa ve keşten birer sağ verirdik. Muaviye Şam'dan gelinceye kadar bunda bir değişiklik olmadı. maviye Şam buğdayının iki müdünün zikredilen maddelerin bir sağına denk olduğunu söyledi. Bunun üzerine Müslümanlar Şam buğdayı için bu ölçüyü esas aldılar. 2504 Ebu Sa'id el-Hudir'den: Ali sallallahu aleyhi ve Selam zamanında biz fitreyi birer sahurma, arpa, kuru ücüm, un, keşten ve yulaftan başka bir şeyden vermedik. 2505 Hasan ı Basri'den demek ki İbn Abbas hadisi. 2506 İbn Ömer'den: Ali sallallahu aleyhi ve Selam zamanında fitreyi arpa, hurma, yulaf ve kuru birer sahur olarak verirlerdi. 2507 Aynı 2508 Ebû Said el-Hudri'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Biz fitreyi hurmadan arpadan Keş'ten birer sağ olarak verirdik, başka bir şeyden vermezdik. 2509 Said bin Yezid'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir sağ bugünkü kullandığınız mütle 1/3 müt idi. 2510 İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem ölçekte esas Medinelilerinki, ağırlık ölçüsünde esas Mekkelilerinkidir. 2511 İbn Amerden Ali Selam ve Selam fitrenin cemaat bayram namazına gitmeden önce verilmesini emretti. 2512 İbn Abbas'tan Ali Selam ve Selam Muaz bin Cebeli Yemen'e göndererek şöyle dedi: Sen kitab ehli bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'ın birliğine davet et ve benim de Allah'ın resul olduğunu şahidet etmeye davet et. Şayet kabul ederlerse. Allah'ın kendilerine günde beş vakit namaz farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse Allah Azze ve Celle'nin onların zenginlerinden mallarını alınıp Müslümanların fakirlerine verilmesi için zekat toplamasını farz kıldığını onlara söyle. Eğer bunu da kabul ederlerse zekat için onların hayvanların iyilerini almamaya dikkat et. Mazlumun bedduasından sakın çünkü mazlumun bedduası aziz ve celil olan Allah tarafından kabul edilmesi için arada hiçbir engel yoktur. 2513 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam adamın biri mutlaka zekat vereceğim diyerek bir hırsıza zekatını verdi. Bunun üzerine zekata hırsızını verdi diye konuşulmaya başlandı. Adam Allah Allah demek hırsıza verdim. Mutlaka ehline vereceğim dedi. Bu sefer de zekatını zina yapan bir kadına verdi. Bu sefer de bu gece zina yapan bir kadına zekat verildi diye konuşulmaya başlandı. Adam Allah Allah demek zekatımı zina yapan bir kadına vermişim. Mutlaka bir ehline vereceğim diyerek bu sefer de bir zengine zekatını verdi. Halk tekrar bir zengine zekat verilmiş diye konuşulmaya başladı. Adam, Allah Allah, bilmeden zekatını bir defasında zina kere, bir defasında bir hırsıza, bir defasında da bir zengine verdim diye hayıflandı. Bunun üzerine adama rüyasında zekatın kabul edildi. Ancak kötü kadının zinayı terk edip iffetli bir hayata dönmesi, hırsızın hırsızlığı terk edip namuslu bir hayata başlaması... Ve zenginin de senden ibret alarak aziz ve celil olan Allah'ın kendisine verdiği servetinden muhtaç olanlara vermesi umulur dendi. 2514 Ebu Melih babasından ve vesselam, aziz ve celil olan Allah abdestsiz namazı kabul etmez, haram mala da zekat düşmez. 2515 yine aynı 2516 Abdullah bin Hubşi el-Hasami'den hangi amelin daha üstün olduğu soruldu şüphe olmayan iman, helal yolla kazanılan mallan yapılan cihad icablarına uyularak yapılan haç buyurdu hangi namaz daha eftal dendi, kıyama uzun buyurdu, hangi zekat daha makbul dendi, durumuna göre verilen zikattır. Hangi hicret daha eftal dendi, aziz ve celil olan Allah'ın haram kıldığı şeyleri terk buyurdu. Hangidir cihatın daha üstün olduğu sorulduğunda, müşriklere karşı mal ve canla yapılan cihattır buyurdu. Hangi tür şehadetin daha üstün olduğu sorulduğunda, kana akarak ve atı yaralanarak şehit olan kimsenin şehadeti buyurdu. 2517 Ebu Kureyre'den, Aleyhissalatü Vesselam duruma göre bir dirhem yüz bin dirhemden daha değerli olur buyurunca Nasıl olur dediler İki dirhem olan bir adamın birine tasadduk ettiğini Başka birinin de malının başına gidip ondan yüz bin dirhemi alarak tasadduk ettiğini düşünün buyurdu 2518 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam yerine göre bir dirhemin değeri yüz bin dirhemi yerine geçer buyurunca Nasıl olur ya Resulullah dediler Aleyhissalatü Vesselam ''İki dirhem olup da birini tasadduk eden bir adamı düşün, bir de bol servet olup da bundan yüz bin dirhemi tasadduk eden birini düşün.'' buyurdu. 2519 Ebu ve a.s. sadaka vermemizi emrederdi de hiçbirimiz tasadduk edecek bir şey bulamaz. Çarşıya gider yaptığımız hamarlığın karşılığı olan bir müdü alır onu Resulullah'a verirdik. Bakıyorum da o gün bir dirhem olmayanların bugün yüz bin dirhemleri var. 2520 Ebu Mesut'tan ve selam bize sadaka vermemizi emretti. Ebu Akil yarım saat tasaddukta bulundu. Bir başkası dondan ondan daha fazla getirince münafıklar aziz ve celli olan Allah'ın Ebu Akil'in sadakasına ihtiyacı yok. Diğeri bu kadar fazla sadakayı riya için getirdilerdir. Bunun üzerine müminler içinde gönül isteğiyle sadaka verenleri uğraşa didini ellerine geçirdiklerini tasadduk edenleri ayıplayıp alaya alanları Allah maskara eder ayetini indirdi Tevbe 80 2521 Hakim bin Ali Aleyhisselatü Vesselam'a avuç açtım verdi, tekrar açtım verdi tekrar açtım yine verdi, sonra dedi ki bu mal göz alıcı ve iştah çekişidir, memnuniyetle alan için bu mal bereketlenir azımsıyarak alan için ise bereketlenmez böyle insanlar yiyip piyip de doymayanlar gibidir Verenel alan elden üstün değildir. 2522 Tarık El Muharibi anlatıyor. Medine'ye geldik baktık ki ve vesselam ayağa kalkmış minberde cemaate hitap ediyor. Şöyle buyurdu en üstün el verenin elidir. Geçimini sağlamak için anneden babadan kız ve erkek kardeşlerden başka daha çok daha sonra yakınlık derecesine göre devam edin. 2523 Abdullah bin Ömer'den ve Vesselam tasadduk etmekten ve dilenmekten bahsederken veren el alan elden daha hayırlıdır. Veren el yardımda bulunan alan el ise dilencilik yapan eldir. 2524 Ebu Hureyre'den ve Vesselam sadakanın en hayırlısı vereni güç durumda bırakmayacak olandır. Veren el alan elden daha hayırlıdır. Vermeye geçimini sağlamakla mükellef olduğun kimselerden başla. 2525 Ebu Kureyre'den a.s. sadaka verin buyurdu. Bunun üzerine bir adam Ya Resulullah benim bir dinarım var deyince onu kendin için harca dedi. Adam bir tane daha var dedi onu da hanımın için harca. Bir tane daha var çocuğun için harca. Bir tane daha var onu da hizmetçinin için harca. Bir tane daha var deyince sen daha iyi bilirsin buyurdu. 2526 Ebu Said el-Hudri'den a.s. a.s. Cuma günü hutbe okurken bir adam içeri girdi. Ona iki rekat namaz kıl dedi. Ertesi hafta Cuma günü adam yine hutbe okurken Cuma'ya geldi. Ona iki rekat namaz kıl dedi. Bir hafta sonra adam üçüncü Cuma'ya geldiğinde iki rekat namaz kıldı dedi. Cemaata da tasattukta bulunun dedi. Bunun üzerine cemaat adama sadakalarını verdiler. Peygamberimiz de iki elbise verdi. Daha sonra tasattukta bulunun diye emredince adam kendisine verilen iki elbisenin birini çıkardı. Bunun üzerine ve vesselam şuna bakın. Mescide ilk hafta Pejmür'de bir kıyafetle geldi Kendisini anlayışlı davranarak Tasattukta bulunacağınızı tahmin ettim Fakat yapmadınız Ben Tasattukta bulunun deyince Ona sadakalar verdiniz Ben de iki elbise verdim Sonra ben tasattukta bulunun deyince Tutmuş iki elbiseden birini veriyor Elbisen sende kalsın diyerek Adamın kendisine sadak olarak verilen Tasattuk etmesine mani oldu 2527 Halim Abdullah'ın kölesi Ümeyr'den efendim bana kurutmam için et doğramamı emretti o sırada bir fakir geldi ben etten ona verdim durumu öğrenen efendim beni dövdü ben de doğru peygambere gittim peygamberimiz beni efendimi çağırarak onun için dövdün dedi efendim iznim olmadan benim yiyeceğimi ona verdir, yediriyor dedi bunun üzerine mükafatı ikinizindir buyurdu 2528 Ebu Musa'dan her Müslümanın sadaka vermesi lazım. Bu sözlerine ve vesselam'a eğer bir şey bulamazsa dendi elinin emeğiyle kazanır hem kendisi faydalanır hem de tasadduk eder. Çalışmazsa dendi güç durumdaki bir muhtaca yardım eder. Bunu da yapamazsa iyiliği tavsiye eder. Bunu da yapamazsa kötülüğün yapılmasına engel olur. Çünkü bu da bir sadakadır buyurdu. Evet dini görüyorsunuz ve dinlerini öğrenmedeki hırslarını görüyorsunuz o sahaben. Allah onlardan razı olsun bize de aynı hırsı nasip etsin ve ameli 2529 Ayşe annemizden vesselam kadın kocasının evinden herhangi bir şey tasadruk ederse kadın için yazılan sevap aynen kocası içinde her ikisinde alacakları hesap karı ve kocanın veya koca ile hizmetçinin olacakları hesap hiçbir şekilde diğerinden eksik olmaz koca kazandığı için kadın da tasattukta bulunduğu için sevabı alırlar yani. 2530 Abdullah bin Amr'dan Abdullah bin Amr ve vesselam Mekke'yi fethettiği zaman ayağa kalkarak bir konuşma yaptı bu konuşmadan kadının kocasından izinsiz sadaka vermesi doğru değildir 2531 Ayşe annemizden. Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları toplanarak senden sonra hangimiz ilk önce vefat edecek diye sordular. Ali sallallahu aleyhi ve eli en uzun olanınız buyurdu. Bunun üzerine bir kasaba olarak ellerini ölçmeye başladılar. Allah Resulü'nden sonra ilk vefat eden Sevde oldu. O peygamberin hanımlar arasında eli en uzun olanıydı. Bu da onun çok sadaka vermesinden ileri geliyordu. 2532